Dinlediğiniz podcast bir apaçık radyo programıdır. Günaydın Cengiz, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Şeyde, ateşkesten başlıyoruz herhalde. E, bu evet, nereye şey, doğru? Trump Konusunu... ateşkesi deniyor bunlara biliyorsun. Öyle bir kavram var artık ilmi siyasette. Yani hiçbir zaman kesilmeyen ateşe Trump ateşkesi deniyor. Ee, biz bu günlere alışı değiliz. Yani ben başka zamanların insanları olduğumuzu düşünüyorum. Bu modern çağ. Şimdi buna ateşkes evet. mi diyeceğiz? Yoksa... Anlama... Tabii tabii. Ya. Aynı Anlam anlamı ifade etmiyor. Evet. Big, big beautiful ateşkes. Siz fayet. Big beautiful. Her şey beautiful. Evet, evet, o kanun da e geçmiş bu arada Cengiz. O geçti tabii. Geç. Big beautiful tabii. tabii, tabii. Ne B olacak? Yani B şey, Yani, şey, yani meşhur... gece bizim saatte. Meşhur o American Supreme Court denilen ve herkesin sitayişle zikrettiği yüksek mahkeme tamamen Trumpçı oldu. Yani oradaki işte bir iki tane daha ortada yargıç vardı. Onlar da tamamen döndüler. Ve iş bitti. Yani oradaki denge denetleme işleyişi yerle bir oldu aslında ve bakalım bundan sonra ne olacak özellikle ara seçimler sonrasında şimdi Trump'ın ateşkesine gelecek olursak Netanyahu Washington DC'ye gidiyormuş Katar ve Mısır Hamas'ı ikna etmeye çalışıyormuş haberler bu yönde tabi pek bir bilgi de yok sadece spekülasyon var ve ondan önce yani bundan önceki ateşkeslerin Nasıl fiyaskoyla sonuçlandığını e, bildiği için e, yapay zeka dahi e, dubakali diyor. Yani şimdi Hamas e, 10 veya 20 belli değil hayattaki İsrail rehineleri serbest bırakacak ve 18 ölmüş rehinenin cesetlerini teslim edecek buna karşılık İsrail. 125 tane e, ömür boyu hapis mahkumu e, Filistinliyi ve binin üzerinde 1111 galiba Filistinli tutukluyu e, bırakacak, serbest bırakacak. Bir de 180 Filistinlinin cesedini e, iade edecek. Böyle bir e, anlaşma olduğu söyleniyor. Fakat e, bu iki tarafında çok e, yani. Gerçekleşmesi çok zor şartı var. Bir tanesi Hamas kalıcı ateş kes istiyor 60 günlük değil yani 2 aylık değil. Ee, İsrail'de Hamas'ın silah bırakması gibi tamamen imkansız bir ön koşulu sürüyor. Ee, bakalım ne olacak. Ee, Hamas ama bir önceki ateşkes görüşmelerinde bunun olabileceğini söylemişti işte. ama işte şey sürekli bir ateşkes ve Gazze'nin yani İsrail askerlerinin tamamen boşaltması orada da başka bir sivil e, yapının kurulması şartıyla e, demişti. Ama bunu. yani <gülüyor> çok zor. Evet. Çünkü bu şimdiki şartlarda. Tabi bu arada katliam sürüyor yani ee, ve, ve bu ateşkesin de fiyaskoyla sonuçlanması halindeki ihtimaldir. Katliam hızlanabilir de tabi bu arada. Evet yani katliam artık soykırım olarak sürdüğü apaçık ortada yani be, be. açlıktan Aynen. ölen bebek sayısı çok artıyor. Çünkü zaten bebek maması da artık bitmiş tamamen stokları tabii, tabii, tabii, tabii, tabii. ve kafelerin bombalanmasıyla çolukçuk. Güle oynuyor soykırım öyle. Evet. Fakat evet. yani heyha. üstelik üstelik Trump daha da kötü olur eğer kabul etmezse Hamas diyor. Daha ne kadar kötü olabileceğini Zaten bizde hep hep şey şey tehdit hep tehdit diyor. Ya ya be, yani be, ya yola geleceksiniz ya daha beter olacak diyor. Duruyor yani başından bir yani şey anlaşma sanatı diyor biliyorsunuz o bundan. <gülüyor> evet, öyleymiş. Öyleymiş. Taburmadı. Evet, <gülüyor> kolunu diyor. Evet. Evet, sıkmazsan diyor bana yani saçma sapan. Şimdi yani bu, bu İsrail meselesi artık yani bir de tabii öyle bir tuhaf bir e, kelime, e, talihsiz bir kelime ki Gaza, Gazze. Yani Gazze, İsrail'in gaz yani, <gülüyor> yani gaz odaları, <gülüyor> yani Gazze, gaz. korkunç yani onu düşündüm bugün. Yani böyle bir e, ve dünyada seyrediyor. Şimdi e, bu e, seyredilen başka bir e, soykırım e, ya ona da o da soykırım tabii yani idi. E, Srebrenitsa'nın e, 30. seneyi devresi yıl dönümü e, ondan bahsedelim diyorum. E, bir iki gelişme var onunla ilgili gelişme derken adalet e, anlamında değil tabii. Fakat ondan önce bir iki rakam bu Saratçane'de kaç kişi vardı Özdeş? Özdeş? Um... Evet, evet evet buradayım pardon. Saraçhane'de yani. kaç kişi olduğu evet. konusunda bir rakama rastlamadık ama yani evet ben ben de böyle çok kötüyümdür tahminler konusunda ama bitirirken yani Saraçhane mitinglerinin sonlarındaki kalabalık yoktu ben hani sabah İzmir operasyonuyla Hı. daha da bir hareketlenir mi diye düşünmüştüm Hı -hı. öyle bir şey yoktu valla ben sabah bir araştırdım bu Reuters de Oradaymış zaten. Evet. Muhabir. Canlı yayın yaptı onlar. Habercileri evet. <gülüyor> ya o 30 bin diyor. O, 30 bin bir rakamı var o kadar. Yani. Ama, e, o, o, o, evet bana ben bana bir... görüntülerden de Halk TV'nin canlı yayınında gördüğüm görüntülerden de 10 binler Hı. olduğu söylenebilirdi evet. Evet 10 binler ama 100 binler değil yani. Evet tabii en son 600 bin falan deniyordu en son seraca evet, hatta tabii, daha o, bile üzerine <gülüyor> gördüm, daha çok olduğu şey da hiç yani. söyleniyordu. Evet neyse bunu bunu da e, bir rakam hanemize e, kaydedelim. Başka bir rakam daha var tabii ondan bahsettiğiniz Osman Kavalının 2800. günü değil mi? E, evet hücrede yalnız hapiste dememek lazım hücrede. E, Bu arada geçen hafta e, zikretmeyi unuttum. Onun bir araştırmasını yapmıştım. Bu sürekli savaş e, ve katliam konuşuyoruz. Bir girdim araştırdım. Karşılıklı, e, karış, karşılaştırmalı olarak araştırdım hem de. E, işte, bir, bir, bir dolu yapay zekaya sordum. E, var olan e, daha yapay zeka öncesi kayıtlara sordum. 1945'ten bu yana... 50 milyon ölü var dünyadaki savaşlarda ömer aşağı yukarı. 50 milyon. 50 milyon. Ve ve bunların hiçbiri e, bunların hiçbiri e, yani e, ilan edilmiş savaşlarda değil. Hep yerel yani 2. Dünya Savaşı veya ondan önceki 1. Dünya Savaşı gibi değil. Yani 50 milyon. <gülüyor> Evet, günün rakamlarından biri de bu olsun. Ee, bir rakamım daha var. O da tüyler ürpertici tabii. O yani onu da karşılaştırmalı olarak araştırdım. Herhalde doğru öyle gözüküyor. Orta Doğu'lu İsrailli e, İsrail'deki Orta Doğu'lu yani işte bizim bölge ve Kuzey Afrika kökenli Yahudi İsrailli e, e, yüzdesi. Azami yüzde kırk. Evet. Mizrahi Yahudileri diyor. Arap Yahudileri diyor. Evet Evet. Azami yüzde kırk. Azami. Bütün kaynaklar yani kırkın üzerinde çıkmıyor. Ağza en çok yüzde kırk. Yani yeriye kalan hepsi Avrupalı. Hı -hı. Yahudi. Yeah. Ve onların da e, çeşitli ayrımcılıklara maruz kaldığı tartışılıyor bu arada İsrail içerisinde. Kimleri? Mizrahi Yahudilerin, o beyaz üçüncü, Avrupalı Yahudilerin. vatandaş onlar. Hatta üçüncü sınıfları evet. da var biliyorsunuz bu vakti. Somalili falanlar. Evet oradan Kesinlikle. getirilen falaşalar. Tabii. Evet. Onlar üçüncü sınıf en kötüsü. <gülüyor> evet. yani, ciddi bir var tabii. Neyse gelelim Srebrenica'ya. Ee, 95 Temmuz'uydu Ömer hatırlarsın ee, bu Sırpska e, Rep Republika e, Sırp Cumhuriyeti ordusuna bağlı birlikler bir 3 günde galiba 8 binden fazla e, erkek Müslüman boşnağı katletti e, yetişkin erkek ve erkek çocuklarını yani tipik bir e, soykırım davranışı soykırımcı davranışı Cesetlerini toplu mezarlara gömdüler ee, ve bunu suçun üzeri, üstünü örtmek için de <gülüyor> çıkarıp tekrar gömdüler bir de. Ve e, savaş bittikten sonra bu Dayton anlaşmaları Clinton dönemi e, bittikten sonra da e, Srebrenica bu korkunç katliamın gerçekleştiği kasaba e, Bosna Hersey'in yani o katliamı yapan... E, <gülüyor> ların elinde kaldı. Yani o Sırp Cumhuriyeti ordusunda kaldı. Sırp tarafında kaldı yani. Sırp Cumhuriyeti'nde. Ve orada bir anıt var. Ee, bir, e, Potocari anı, anıtı. Bu anıt e, kapandı kapanacak yani. Soykırım anıtı tabii. E, artık oraya ulaşmak çok zor. Çünkü e, yeni hükümet yani Republika Sırp hükümeti başındaki e, dodik e, reddediyor ya orada hiçbir şey olmadı diyor aynı trump varı ve işte yani red üzerine kuruluyor artık her şey E, inkar ediyor. Recep. Bir yalnız Trump'tı tabii. Ki, Trump. Oh, oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani, Halbese abi yok yani Netanyahu dahil herkesin Batı'nın inkar ettiği bir şey de. Ya yani bu sıra birinci karşı girişli hareket Temmuz 95'te. Evet. En az en az 8500 mü nedir rakam? Müslüman Boşna. Efendim? Evet, Evet, 8000 bin... Üç 300 güze. küsurdu. 400'dü galiba. Müslüman boşnak erkek ve çocuğun da çocukların da öldürüldüğü Srebrenica kasabı. Aynı, aynı mı kafa işte? Evet. Radkom Ladiç komutasındaki ağır silahlarla donatılmış Sırp ordusu. Ama burada benim e, asıl üzerinde durmak istediğim orada Birleşmiş Milletler'in Hollanda kuvvetleri ya, de var. De, şimdi. Ha, onu şimdi söyleyecektim ben de. Evet tamam. Bir canım o, o, Yani aynı bugün Gazze soykırımına karşı Batı'nın e, tavrı neyse 30 sene önce e, Bosna'da, Bosna'nın Srebrenica kasabasında tavrı aynıydı ve üstelik orada dediğim gibi Birleşmiş Milletler e, bayrağı altında yani işte barış koruma e, <gülüyor> mavi e, bereliler tabir edilen e, bir birlik E, Hollanda Birliği'nin e, e, denetiminde gerçekleşti baktılar yani resmen baktılar o e, Mladic e, denilen e, yaratık ve e, bir, bir de bir komutanları vardı neydi adı? öldü ikisi de zaten e, e, ben Rant, de hatırlamıyorum Rantkom Mladic'ti galiba şey, komutanın adı neyse o, o böyle... Komutan.com'la şey, Komutan. dikti. Evet, evet. O e, askerlerle yani Felemenk askerleriyle e, Hollanda askerleriyle böyle el ele diz dize tamam yani bir, bir kahve falan içiyorlardı. Diğer taraftan o Sırp askerleri o Müslümanları tararken yani. yani korkunçtu. Yani bu artık ve bu e, Bu sözüm ona e, Hollanda'da e, bir toplumsal bir travma yarattı. Ama işte yani ne kadarsa işte ne anlama geliyorsa bir dolu anma e, cereyan ediyor Bu, şu sırada olacak. Yani bugünlerde başladı. E, hali hazırdaki Hollanda Dışişleri Bakanı bu potocarı anıtına e, gidecek kapat e, kapalı olmasına rağmen e, kapalı yani anıtı gezmek mümkün değil e, her tarafta Fransa dahil Almanya falan her tarafta anma törenleri var e, ve işte hep aynı e, o palavra formül var ya bir daha asla bir daha asla şimdi diğer taraftan yani Gazze'de aynısı misliyle devam ediyor yani y y yüz misliyle devam ediyor yani sekiz bin değil mi sekiz yani korkunç ve aynı kafa batının bakışında hiçbir değişiklik yok maalesef yani bugün gelinen yerde bir tam bir ahlaki iflas e yaşanıyor yani herhalde otuz sene sonra korkarım otuz sene sonra Gazze'den bahsedildiğinde Ee, aynı şekilde böyle unutulmuş gitmiş bir şey olacak herhalde Srebrenica gibi. Bugün Srebrenica'yı kim hatırlıyor ki yani? O yüzden e, bugün biraz bahsedelim dedim. 35 yıl değil mi? 30, 30. Şey 30. 30, 95. kesildi mi? Orada mısınız? Neredesiniz? Ömer Bey'in de mikrofon kapalıydı. Öyle, <gülüyor> evet. Bu, konuşurken kapalı. 95. Evet. 95 tabi. Yani. Fakat aynı şey yani. Aynı. Hiçbir değişiklik yok yani. Aynı. Aynı, aynı kafa e, ve tabi yani, öldürülenler hatırlatalım. Müslüman borçnaklar. E, Sırbistan'da. Evet. Evet yani Hollanda hükümeti de e, daha sonra yargılandı. Önleyemediği gerekçesiyle toplu olarak istifa etti. E, yargılamalar da oldu Hollanda Yüksek Olduk. Mahkemesi'nde. 300'den fazla insanın ölümünü önlemek için yeterli çaba gösteremedi diye sorumlu bulundu ama hiçbir şey değişmedi. Yok canım adalet tecelli etmedi yani. Evet. Evet, malum formül. Şimdi gelelim <gülüyor> Son e, maddeye bu Danimarka dönem başkanlığı başladı Ömer hatırlarsın biz bu dönem başkanlıklarını çok yakından takip ederdik eskiden Avrupa eski programlarda evet, evet. <gülüyor> anlatsana dün e, Danimarka dönem başkanlığı Polonya'dan devraldı da Danimarka e, yani e, uluslararası meseleler e, Ve bir değişiklik yok Avrupa Birliği açısından. Dönem başkanlığının da bir ağırlığı kalmadı zaten. Aslında bu Ukrayna meselesi Avrupa Birliği kurumları arasındaki dengeyi alt üst etti. Komisyon hep ikinci gelirdi. Yani sıralamada, yerarşide protokolde öyle diyelim. Konsey yani Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığı, hep önde gelirdi çünkü hükümetlerin temsilcisi olarak. Şimdi bu iş değişti çünkü biraz Ursula von der Leyen'in cevvaliyetiyle de alakalı. Biliyorsun özellikle Ukrayna'da ve tabii Gazze soykırımında yani o da soykırımın destekçilerinden birisi olarak tecelli etti açık açık yani. Daha ilk günden itibaren sürekli irtibatta hem her yani İsrail devlet başkanıyla hem başbakan Netanyahu'yla. Şimdi bu dolayısıyla komisyon hakikaten bir an tem yani bir temayüz etti eski tabiriyle dönem başkanlığının eski etkisi kalmadı ilginç bir şekilde. Şimdi yani bu Danimarka'nın dönem başkanlığı ilginç çünkü en son 2012'de yapmış baktım. Danimarka hep böyle kenarından köşesinden Avrupalı olmuş bir üye, üye ülke. Zira hep belli ortak politikalardan muaf tutulmuş. Özellikle Avro mesela. Avro'nun dışında. Opt out denirdi buna. Avrupa mesinden da muaf tutulmuş ama bu Rusya faktörü ve tabii Trump'ın Grönland konusundaki tehditleri Danimarkalıları, o yani tuzukuru Danimarkalıları. Epey bir sarsmış öyle gözüküyor ve e, ilk defa yani Eurobarometrenin yani işte Avrupa'nın e, her şeyi ölçen e, barometresiyle e, yapılan a, a, araştırmalarda e, Danimarkalıların ne kadar Avrupa sever olduğu ortaya çıkıyor. İlk defa oluyor böyle bir şey 66 mertebesinde. AB'nin rolünün çok daha önemli olması gerektiğini söylüyorlar ve e, yani bunlar hiç savaşla falan orduyla alakası olmayan ülkeler. 2000 askeri mi ne var öyle bir şey galiba. <gülüyor> Komik. O da şimdi tamamen savunmadan ve güvenlikten bahseder hale geldiler. İşte bir zeitgeist yani. Zamanın ruhu. <gülüyor> Danimarka'yı da İster istemez tabi hem bir taraftan Rusya tehdidi, diğer taraftan da Amerika Birleşik Devletleri tehdidiyle ya dur bakalım ne oluyor gibi bir ruh ve şuur haline sokmuş vaziyette. E, bu arada siz azabel Fonderleyenden bahsetmiştiniz. He. Şimdi şeyde gördüm. Euro News'te gördüm de Avrupa Parlamentosu gelecek hafta Fonderleyenin komisyonunu devirmek için oylama yapacak. Yok, Allah ama Allah çok, Allah da, e, çok da çok e, da ihtimal vermediklerini yeterli sayı ulaş ulaşmıyor yok, yok ama ama bu ama işin bu raddeye gelmesi bile önemli özdeş Hı -hı. yani yani daha önce böyle bir şey olmadı hiç A, öyle Hı -hı. mi hayır ilk defa böyle bir şey o, oylama oluyor ilk defa çünkü artık bıçak kemiğe falan dayanmadı yani o kadar İsrailci ki o kadar İsrail taraftarı ki yani göstere göstere e, yani İran'ın bombalanması konusunda da yani e, e, ilk işi Netanyahu'ya telefon etmek oldu. Evet. <gülüyor> Fonder arkanızdayız destekliyoruz kim tutar sizi e, dükkan senin falan dedi yani. Bayan soykırım deniyordu değil mi kendisine? Ya, tabii tabii şey Genocide Joy'dan, Joe'dan sonra <gülüyor> Madame Genocide tabii. Öyle Ve Almanlığı da tabii çok burada önemli yani Alman sonuçta yani Alman <gülüyor> vatandaşı yani sıradan bir ülke değil yani soykırımcı ülkenin vatandaşı ve aynı minvalde e, hiç oralı olmadan e, sürü, e, yani bildiğini okuyor ve hiçbir şekilde e, yani bu Gazze meselesinin başlangıcından bu yana ki çizgisini değiştirmedi, bozmadı. Kıvalır gibi değil yani. Ve e, o yüzden iş e, parlamentonun oylamasına kadar geldi. Geçmez tabii. Çünkü e, en büyük grup Avrupa Halkları Partisi grubu, onlar e, orta sağ Yani Hristiyan Demokratlar, kendisi de Hristiyan Demokrat zaten. Merkel'in e, tercihiydi biliyorsunuz. İlk dönem, ikinci dönemini yapıyor şimdi. Bir de son dönemi artık tabii artık. Yani hiç, hiç müdanası yok. Yani dilinin kemiği yok. Ee, böyle devam edecek herhalde ve geçen hafta da bahsettik hatırlayacaksınız bu Avrupa Birliği bir iç araştırma yaptı. İsrail acaba insan haklarını ihlal ediyor mu? <gülüyor> diye böyle cici bir soru sordular. Sonunda ya galiba ediyor diye bir e, sonuç çıktı. Ama ona rağmen 27 ülke tabii bir araya gelip Avrupa Birliği ile İsrail arasındaki ortaklık anlaşmasını, aynı Türkiye ile olduğu gibi ortaklık anlaşmasını bırak iptal etme, ilave etmeyi, askıya almayı dahi yani beceremediler. Aralarında öyle bir karar alamadılar ve her şey eskisi gibi devam ediyor yani e, e, bu. Şey, bu arada bu gen sorunu e, yu, veren Hı. kişi Romanyalı Avrupa Parlamentosu üyesi Piper'e yağmış. Aşırı sağcı deniyor. Üç gerekçe e, öne sürmüş. Covid-19 aşı müzakereleri sırasında von der le Pfizer CEO'su arasında çıkan mesajlaşmalar. E, işte burada yaşanan Covid sonrası fonların yanlış harcanıyor olması ve Hı. Ee, Avrupa Parlamentosu üyeleri lobi yapmaları için STK'ları finanse ederek yeşil politikaları desteklemeye çalışması gibi evet. şey suçlama yani İsrail dediğimiz de aşırı sağdan şey. gelmiş yani öneri öyle öyle tabi de ama şimdi o o o bir taktik olarak e, gündeme geldi diğerlerinin diğer grupların yani fonderleyenden memnun olmayan diğer grupların da bu e, gen soruyu oylayabilecekleri hesabı yapılıyor yani ama e, dediğim gibi yani ilk defa böyle bir şey oluyor çok controversial yani çok tartışmalı bir e, komisyon başkanı Ursula von der Leyen yani nereden tutsan elinde kalıyor yani e, valla bunu kavramak kolay değil, değil bu bütün Senle benim de <gülüyor> yaşımız gereği sen benden küçüksün ama kavramamızın zor olduğu dönemlerden. Zamanın ruhu. Dedin ya <gülüyor> ona. İstersen bitirirken zamanın ruhu şarkısı mı koyacaksın yoksa? Evet. Ben bu zamanın ruhuna uygun değilim diyen Beach Boys'un <gülüyor> ünlü şarkısı var. I just, wasn't, <gülüyor> tabii, tabii. I just wasn't made for these times diye çok güzel bir şarkı Yani uyuyacak kendime uyduracak bir yer arayıp bakıyorum zihnimi rahatlıkla <gülüyor> dile getirebileceğim ve benim anlayacağım arkamda bırakmayacağım insanlar arıyorum ama diyorlar ki bana senin kafan var ama bir şey yaramıyor ki beynim keşke yarasalardı bazen kendimi çok çok üzünlü hissediyorum diye giden <gülüyor> bir şarkı <Çok> <gülüyor> sen onu çalalım peki <gülüyor> çok teşekkürler. Yavaşlamak Görüş, üzere. Görüşürüz. Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.